Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizimle karşılaşacaklarını ummayanlar, bize meleklerin indirilmesi ya da bizim Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi demektedirler. Andolsun ki onlar kendi içlerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir azgınlıkla sınırı açtılar. Onların melekleri görecekleri günde, işte o günde, suçlular için sevindirici bir haber olmayacaktır. Melekler onlara, Size sevinçli haber yasaktır, yasak diyeceklerdir. Biz o gün onların yapmış oldukları işlere yöneliriz ve onu toz duman ederiz. Cennetliklere gelince, o gün onların kalacakları yer daha iyi ve dinlenecekleri yer daha güzeldir. O gün gökyüzü bulutlarla parçalanacak ve melekler sıra sıra indirilecektir. İşte o gün gerçek hükümranlık, Rahmanındır. Ama o gün inkar edenler için zor bir gün olacaktır. O gün zalim kimse ellerini ısıracak ve şöyle diyecektir: Keşke ben de elçi ile birlikte aynı yolu tutsaydım. Keşke falanı dost edinmeseydim. Çünkü Kur'an bana geldikten sonra o beni ondan uzaklaştırdı. Zaten şeytan insanı yapa yalnız ve yüzüstü bırakı verir. O gün elçi de şöyle diyecektir. Ey Rabbim! Kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk etmişlerdir. Biz her peygamber için suçlulardan bir düşman var etmişizdir. Doğruyu gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Yine o inkarcılar, bu Kur'an ona bir bütün olarak bir kere de indirilmeli değil miydi dediler. Biz onunla senin kalbini güçlendirmek için Böyle parça parça indiriyoruz ve onu tane tane okuyoruz. Onlar sana hiçbir örnek getirmezler ki biz de sanat doğruyu ve en güzel açıklamasını getirmiş olmayalım. O yüzüstü cehenneme sürülecek olanlara gelince onlar gerçekten yerleri en kötü olanlar ve doğru yoldan en çok sapmış bulunanlardır. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı vermiş Kardeşi Harun'u da kendisine yardımcı yapmıştık. Onlara ayetlerimizi yalanlayan o kavme gidin dedik. Sonunda onları yerle bir ettik. Nuh kavmini de elçilerini yalanladıklarında suda boğmuş ve onları insanlar için bir ibret yapmıştık. Biz zalimler için can yakıcı bir azap hazırladık. Adı, Semud'u ve Res halkını ve bunların arasında birçok kuşağı da yok ettik. Onların her birine örnekler anlattık. Ama hepsini kırıp geçirdik. Andolsun ki bunlar, Üzerine bela yağmur yağın o kente uğramışlardır. Peki onu görmediler mi? Hayır. Onlar öldükten sonra dirilmeyi ummamaktadırlar. Onlar seni gördüklerinde, Allah'ın elçi olarak gönderdiği kişi bu mudur? Eğer tanrılarımıza sabırla bağlanmasaydık, gerçekten neredeyse bizi onlardan uzaklaştıracaktı diyerek seni alaya almaktadırlar. Oysa azabı gördüklerinde asıl kimin yolunun sapık olduğunu bileceklerdir. Sen tutkularını kendine ilah edinen kimseyi gördün mü? Böyle biri için sen mi sorumlu olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun işittiklerini ya da anladıklarını mı sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidirler. Hatta yol konusunda onlardan bile daha şaşkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmüyor musun? İsteseydi onu hareketsiz yapardı. Sonra biz güneşi ona bir delil kılmışızdır. Sonra da onu yavaş yavaş kendimize doğru çekeriz. Sizin için geceyi örtü, uykuyu dinlenme ve gündüzü de çalışma zamanı kılan odur. Rüzgârları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Biz ölü toprağı canlandırmak, yaratmış olduğumuz nice hayvanlara ve insanlara su sağlamak için gökten tertemiz bir su indiriyoruz. Andolsun ki biz bunu insanların öğüt almaları için aralarında çeşitli şekillerde anlattık. Ama insanların çoğu inkardan başkasına yanaşmaz. Biz dileseydik her kente bir uyarıcı gönderirdik öyleyse sen inkarcılara boyun eğme ve onlara karşı bu Kur'anla büyük bir dirençle karşı koy. Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki ise tuzlu ve acı olan iki denizi salı veren ama aralarına bir engel koyan ve böylece birbirlerine karışmalarını engelleyen de odur. Yine sudan bir insan yaratan ve ona soy ve evlilik bağı bilinci bahşeden de odur. Çünkü Rabbin çok güçlü olandır. Ama onlar Allah'ın dışında kendilerine ne yarar ne de zarar veremeyen şeylere tapıyorlar. Böylelikle inkar eden kişi Rabbine sırtını dönmüş olmaktadır. Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak göndermiş bulunuyoruz. De ki, ben buna karşılık olarak sizden bir ücret istemiyorum. Benim tek istediğim, Dileyenin Rabbine ulaştıracak yolu tutmasıdır. Sen ölmeyecek olan diriye güvenip dayan ve onu överek tesbih et. Onun kullarının günahlarından çok iyi haberdar olması yeterlidir. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yaratan, sonra da arşa yerleşen O'dur. O Rahman'dır. Sen onu her şeyden çok iyi haberdar olana sor. Onlara Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da nedir? Senin bize söylediğinem secde edeceğiz derler. Ve bu söz onların kaçışını daha da arttırır. Gökte burçlar yaratan, orada ışık kaynağı bir güneş ve ışığı yansıtan bir ay var eden Allah ne yücedir. Öğüt almak, Ya da şükretmek isteyen kimse için, Geceyle gündüzü birbiri ardınca getiren O'dur. Çok merhametli olan Allah'ın kulları, Yeryüzünde tevazuyla yürüyenlerdir. Kendini bilmez kimseler onlara laf attıklarında, Onlar selam deyip geçerler. Onlar gecelerini Rablerine secde ederek, Ve divanında durarak geçirirler. Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, çünkü onun azabı süreklidir derler. Orası ne kötü bir duraklama, ne kötü bir konaklama yeridir. Onlar harcadıklarında ne israf ederler, ne de cimrilik ederler. Ama bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Onlar, Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmayanlar, Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyenler, ve zina etmeyenlerdir. Kim bunları yapacak olursa, günahlarının karşılığını görür. Kıyamet gününde, bu kişinin azabı kat kat artırılır ve o azab içinde alçaltılmış olarak sürekli kalır. Ancak tevbe eden, inanan ve iyi iş yapanlar bunun dışındadır. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Kim tevbe eder ve iyi bir iş yaparsa, kuşkusuz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Onlar, yalan yere tanıklık etmeyenler, boş ve anlamsız işlerle uğraşanlara rastladıklarında, yanlarından vakarla geçip gidenlerdir. Onlar, kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, onlara karşı sağır ve kör kimseler gibi davranmayanlardır. Onlar, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve çocuklar bağışla ve bizi takva sahiplerine önder yap diye dua edenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennette yüksek derecelerle ödüllendirilecekler ve orada dirlik ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklardır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Orası ne güzel bir duraklama, Ne güzel bir konaklama yeridir. De ki, duanız olmasaydı Rabbim size önem vermezdi. İnkar edenlere de ki, hiç kuşkusuz siz yalanladınız. Bu yüzden ceza yakanızı bırakmayacaktır. şu Şuara Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, sin, mim. Bunlar gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Sen onlar inanmayacaklar diye üzüntüden neredeyse kendine kıyacaksın. Eğer biz dilersek onlara gökten kendisine boyun eğmek zorunda kalacakları bir mucize indiririz. Onlara çok merhametli olan Allah'tan hiçbir yeni uyarı gelmez ki, Onlar bundan yüz çevirmiş olmasınlar. Üstelik bu uyarıyı yalanladılar ama alay edip durdukları şeyin haberleri yakında kendilerine gelecektir. Onlar yeryüzüne hiç bakmıyorlar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik. Hiç kuşkusuz bunda bir ibret vardır. Yine de onların çoğu inanmazlar. Hiç kuşkusuz Rabbin çok güçlüdür, Çok merhametli olandır. Hani bir zamanlar Rabbin Musa'ya, ''O zalim kavme, Firavun'un kavmine git, onlar hala sakınmayacaklar mı?'' diye seslenmişti. Musa demişti ki, ''Ey Rabbim, ben gerçekten beni yalanlamalarından korkuyorum. O zaman göğsüm daralır, dilim dönmez olur. Bu yüzden sen Harun'a da elçilik görevi ver.'' Üstelik onlara karşı bir suç da işlemiş bulunuyorum. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Allah buyurdu. Hayır, ikiniz de ayetlerimizle gidin. Biz sizinle birlikteyiz ve sizi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve ona, Gerçekten biz, alemlerin Rabbinin, İsrailoğullarını bizimle göndermen için görevlendirmiş olduğu elçileriyiz deyin. Firavun dedi ki, Biz seni çocukken yanımızda büyütmedik mi? Ömrünün birçok yılını aramızda geçirmedin mi? Sonunda yaptığın o kötü işi de yaptın ve sen nankörlerden oldun. Musa dedi ki, Ben o işi o zaman bilmeden yaptım. Sizden korktuğum için de aranızdan kaçtım. Ama Rabbim bana daha sonra hikmet verdi ve beni elçilerden yaptı. Başıma kalkmakta olduğun iyiliğe gelince, O, senin İsrailoğullarını köleleştirmen yüzündendir. Firavun dedi ki, Alemlerin Rabbi dediğin nedir? Musa dedi, Eğer inanmak isterseniz, O'nun göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi olduğunu anlarsınız. Firavun çevresinde bulunanlara, Söylediklerini işitiyor musunuz? dedi. Musa, O sizin de Rabbiniz, ''Sizden önceki atalarınızın da Rabbidir.'' dedi. Firavun, ''Size gönderildiğini iddia eden bu elçiniz, kesinlikle akıl hastasıdır.'' dedi. Musa, ''Eğer aklınızı kullanacak olursanız, onun, doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbi olduğunu anlarsınız.'' dedi. Firavun, ''Eğer benden başka Tanrı edinecek olursan, andolsun ki seni zindana atarım.'' dedi. Musa da, Sana gerçeği açıklayan bir şey getirmiş olsam da mı?" dedi. Firavun dedi ki: "Eğer doğru söyleyenlerden sen, hadi getir onu." Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler? Asa kocaman bir yılan ol vermişti. Ardından elini koynundan çıkardı. Bir de ne görsünler? El bakanlar için bembeyazı ol vermişti. Firavun çevresindeki ileri gelenlere dedi ki: İşte bu gerçekten usta bir sihirbazdır. Sizi sihriyle toprağınızdan çıkarmak istiyor. O halde bu konuda ne diyeceksiniz? Onlar dediler ki, onu ve kardeşini bir süre alıkoy ve kentlere toplayıcılar gönder. Bütün usta sihirbazları sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belirli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirilmişlerdi. Halka, Siz de izlemek için toplanır mısınız? denildi. Onlar da eğer sihirbazlar üstün gelirse belki biz de onlara uyarız dediler. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a eğer biz üstün gelecek olursak bizim için bir ödül olacak değil mi? dediler. Firavun dedi ki elbette olacak. Hem o takdirde siz gözde kimselerden olacaksınız. Musa onlara atacağınızı atın dedi. Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun'un gücüne andolsun ki üstün gelen biz olacağız dediler. Sonra Musa asasını attı. Bir de ne görsünler, o onların uydurdukları şeyleri yutuyor. Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar ve alemlerin Rabbine, Musa ile Harun'un Rabbine inandık dediler. Firavun dedi ki, Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Meğer o size sihri öğreten en büyüğünüzmüş. Ama yakında anlayacaksınız. Andolsun ki ben sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz olarak kestireceğim ve sizi çarmıha gerdireceğim. Onlar dediler ki, bunda bize hiçbir zarar yok. Çünkü biz Rabbimize döneceğiz. Üstelik biz ilk inananlar olduğumuz için, Rabbimizin kusurlarımızı bağışlayacağını umarız. Biz de Musa'ya, ''Kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü siz izleneceksiniz.'' diye vahyettik. Sonra Firavun, kentlere münadiler gönderdi ve şu ilanı yaptırdı. Bunlar, sayıları az olan, önemsiz bir topluluktur. Ancak bize karşı kin ve nefret doludurlar. Ama biz de her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olan bir topluluğuz. Sonunda biz onları bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve onurlu konumdan çıkarmıştık. Böylece biz bütün bunlara İsrail İsrailoğullarını mirasçı yaptık. Derken Firavun ve adamları güneş doğarken onların ardına düştüler. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları, işte şimdi yakalandık dediler. Musa dedi ki, hayır. Çünkü Rabbim benimle birliktedir. O mutlaka bana bir çıkış yolu gösterecektir. Bunun üzerine biz Musa'ya "Asan ile denize vur." diye vahy ettik. Deniz birden yarıldı. Onun her bir parçası da koca bir dağ gibiydi. Sonra biz diğerlerini de oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtardık. Sonra da diğerlerini suda boğduk. İşte bunda gerçekten bir ibret vardır. Ama çoğu yine de inanmazlar. Kuşkusuz senin Rabbin elbette çok güçlüdür, çok merhametli olandır. Onlara İbrahim'in kıssasını da anlat. Hani o babasına ve kavmine, siz kime ibadet ediyorsunuz diye sormuştu. Onlar da, ''Biz bir takım putlara ibadet ediyoruz ve bunlara bağlı kalmaya da devam edeceğiz.'' diye karşılık vermişlerdi. İbrahim dedi ki, ''Peki onlar çağırdığınızda sizi işitiyorlar mı? Veya size bir fayda ya da zarar verebiliyorlar mı?'' Onlar, ''Hayır, ama biz atalarımızı da böyle yaparken bulduk.'' dediler. İbrahim dedi ki, ''İyi de sizin ve geçmişteki atalarınızın neye taptığınızı hiç düşündünüz mü?'' İyi bilin ki alemlerin Rabbi dışında bütün bunlar benim düşmanımdır. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. Bana yediren ve içiren O'dur. Hasta olduğumda beni iyileştiren O'dur. Beni öldürecek, sonra beni diriltecek olan da O'dur. Ve ceza gününde kusurlarımı bağışlayacağını umduğum da O'dur. Ey Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyi insanlar arasına kat. Bana sonra gelecekler arasında iyilikle anılmayı nasip eyle ve beni nimet cennetinin mirasçılarından kıl. Babamı da bağışla, çünkü o doğru yoldan sapanlardan oldu. İnsanların diriltileceği gün, Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında ne malın ne de çocukların yarar sağlamayacağı o günde beni utandırma. O gün korunanlar için cennet yaklaştırılacak, azgınlara cehennem gösterilecek ve onlara şöyle denilecek Allah'ın dışında ibadet ettikleriniz nerede size yardım ediyorlar mı ya da kendilerine yardımları dokunuyor mu artık onlar bu azgınlar ve iblisin askerleri tümü cehenneme tepe taklak atılacaklardır onlar orada birbirleriyle çekişerek şöyle diyecekler andolsun ki biz Sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutarken elbette apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Bizi ancak o günahkarlar saptırdı. Artık bizim için ne aracılar ne de sıcak bir dost yoktur. Keşke bizim için dünyaya bir dönüş daha olsa da inananlardan olsak. Kuşkusuz bunda elbette bir ibret vardır. Ama onların çoğu inanmazlar. Hiç kuşkusuz Rabbin Elbette çok güçlüdür, çok merhametli olandır. Nuh'un de gönderilen elçileri yalanladı. Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Sakınmaz mısınız? Kuşkusuz ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben bunun için sizden bir karşılık istemiyorum. Benim karşılığım ancak alemlerin Rabbine aittir. Öyleyse Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Onlar, sana bayağı kimseler uymuşken, biz sana mı inanacağız dediler. Nuh dedi ki, benim onların yapmakta oldukları şeyler hakkında bir bilgim yoktur. Eğer anlayışınız olsa, onların hesabının Rabbime ait olduğunu bilirsiniz. Üstelik ben, inananları yanımdan kovacak değilim. Ben ancak gerçekleri açıklayan bir uyarıcıyım. Onlar dediler ki, ey Nuh, eğer bu davadan vazgeçmezsen, iyi bil ki taşlananlardan olacaksın. Nuh dedi ki, ey Rabbim, kuşkusuz kavmim beni yalanlıyor. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve benimle birlikte olan inananları kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve onunla birlikte olanları bir gemiye yükleyerek kurtarmış, Ve sonra geride kalanları da suda boğmuştuk. Hiç kuşkusuz bunda elbette bir ibret vardır. Ama onların çoğu inanmazlar. Hiç kuşkusuz Rabbin çok güçlüdür, çok merhametli olandır. Ad kavmi de gönderilen elçileri yalanlamıştı. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti. Siz Allah'tan korkmaz mısınız?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 Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'tan korkun. Çünkü ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum. Onlar dediler ki, sen bize öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da bize göre birdir. Çünkü bu eskilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yalanladılar. Biz de kendilerini yok ettik. Doğrusu bunda ibret vardır. Ama onların çoğu inanmazlar. Kuşkusuz senin Rabbin çok güçlüdür, çok merhametli olandır. Semut kavmi de gönderilen elçileri yalanlamıştı.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 pekinlerin ve salkımları olgunlaşmış hurmalıkların arasında, güven içinde bırakılacağınızı ve dağlardan ustalıkla evler yontabileceğinizi sanıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Düzene sokacakları yerde, ülkede bozgunculuk çıkaran o aşırı gidenlerin sözüne uymayın. Onlar dediler ki, sen ancak büyülenmiş birisin, sen de bizim gibi bir insansın. Eğer söylediklerin doğruysa, Haydi bize bir mucize getir. Salih dedi ki: İşte dişi bir deve. Onun içinde, sizin içinde belli bir günde pınardan su içme hakkı olacaktır. Sakın ona kötülük yapmayın. Sonra sizi büyük bir günün azabı yakalar. Onlar buna rağmen deveyi boğazladılar. Ama yaptıklarına pişmanlı oldular. Çünkü kendilerini o azap yakalayıverdi. Kuşkusuz bunda ibret vardır. Ama onların çoğu inanmazlar. Hiç kuşkusuz senin Rabbin çok güçlüdür, çok merhametli olandır. Lut kavmide gönderilen elçileri yalanlamıştı. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Kuşkusuz ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden bunun için bir karşılık istemiyorum. Benim karşılığım ancak alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz da insanlar içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz sınır aşan bir kavimsiniz. Onlar dediler ki: Aylun, eğer sen bu davadan vazgeçmezsen andolsun ki sürgün edilenlerden olacaksın. Lut dedi, ben gerçekten sizin bu yaptıklarınızdan tiksinti duymaktayım. Ey Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarından kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve geride kalanlar arasında bulunan yaşlı bir kadın dışında bütün ailesini kurtardık. Sonra da diğerlerini üzerlerine taşlar yağdırmak suretiyle yok ettik. O uyarılanların taş yağmuru ne kadar kötü olmuştu. Kuşkusuz bunda ibret vardır ama onların çoğu inanmazlar. Kuşkusuz senin Rabbin elbette çok güçlüdür, çok merhametli olandır. Eyke halkı da gönderilen elçileri yalanlamıştı. Hani Şuayb onlara şöyle demişti. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Kuşkusuz ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden bunun için bir karşılık istemiyorum. Benim karşılığım ancak alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü tam olarak yerine getirin, asla eksik ölçenlerden olmayın. Doğru ölçüyle tartın. İnsanlara haklarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki kuşakları yaratan Allah'tan korkun. Onlar dediler ki, Sen ancak büyülenmiş birisin. Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancı olduğunu düşünüyoruz. Eğer doğru sözlüysen, gökten üstümüze bir parça düşür. Şu ayıp dedi, Rabbim yapmakta olduklarınızı en iyi bilendir. Böylece onlar onu yalanladılar. Bunun üzerine azap onları gölgelerle kaplı karanlık bir günde vermişti O gerçekten büyük bir günün azabıydı. Kuşkusuz bunda ibret vardır. Ama onların çoğu inanmazlar. Kuşkusuz senin Rabbin elbette çok güçlüdür. Çok merhametli olandır. Bu Kur'an kuşkusuz alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Bu yarıcılardan olman için onu senin kalbine apaçık bir Arapça'yla güvenilir ruh indirmiştir. Bu Kur'an, öncekilerin kitaplarında da vardır. İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmeleri, kendileri için bir delil değil midir? Biz onu, Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, bunu onlara o okusaydı, onlar yine de ona inanmazlardı. Biz onu yine de günahkarların kalplerine böylece sunmuş bulunuyoruz. Ancak onlar, kendilerine farkında olmadan ansızın gelecek olan, o can yakıcı azabı görmedikçe ona inanmazlar. O zaman da onlar acaba bize inanmamız için bir süre verilecek mi derler. Oysa onlar daha önce bizim azabımızın çabuk gelmesini istiyorlardı. Şimdi söyleyin bana eğer biz onları yıllarca nimetler içinde yaşatsaydık sonra tehdit olundukları azap başlarına gelseydi nimetler içinde yaşadıkları o yıllar kendilerine bir yarar sağlar mıydı? Bununla birlikte biz, hiçbir kenti öğüt vermek üzere uyarıcılar göndermedikçe yok etmeyiz. Çünkü biz zulmedici değiliz. Bu Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Böyle bir şey ne onlara düşer, ne de böyle bir şeye güçleri yeter. Çünkü onlar vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır. Öyleyse sen Allah'la birlikte başka bir ilaha kulluk etme. Sonra azap edilenlerden olursun. Sen önce en yakın hısımlarını uyar ve sana uyan inananların üzerine de şefkat kanatlarını ger. Bununla birlikte onlar, sana karşı gelecek olurlarsa, ben sizin yapmakta olduklarınızdan uzağım de. Seni namaza kalktığında da, secde edenler arasında dolaştığında da gören, o çok güçlü, çok merhametli olan Allah'a güvenip dayan. Çünkü o çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Şeytanların kime indiklerini size haber vereyim mi? Onlar günah işlemeye, iftira atmaya düşkün oldukları için onlara kulak veren herkesin üstüne inerler. Onların çoğu yalancıdırlar. Şairlere gelince. Onlara da şaşkınlar uyar. Sen onların boş sözlerle uğraştıklarını ve yapmayacakları şeyleri söylediklerini görmüyor musun? Ancak inananlar ve iyi işler yapanlar, Allah'ı çok ananlar ve haksızlığa uğradıklarında kendilerini savunanlar bunun dışındadır. Zulmedenler çok yakında başlarına nasıl bir felaketin geleceğini anlayacaklardır. Neml Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta Seen. Bunlar Kur'an'ın ve gerçeği açıklayan kitabın ayetleridir. Bunlar namazı kılan, zekatı veren ve ahiretin varlığı konusunda kesin kanaat sahibi olan inananlar için bir yol gösterici ve bir müjdedir. Ahirete inanmayanlara gelince, biz onların işlerini kendilerine güzel göstermişizdir. Bu yüzden, şaşkınlık içinde bocalayıp dururlar. İşte bunlar azabı en kötü olacak olanlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da bunlardır. Hiç kuşku yok ki bu Kur'an sana hikmet sahibi olan, çok iyi bilen tarafından verilmektedir. Bir zamanlar Musa, ailesine uzakta bir ateş görüyorum. Oradan size bir haber ya da ısınmanız için yanan bir odun parçası getireceğim demişti. Ateşin yanına geldiğinde kendisine şöyle seslenilmişti. Ateşin içinde olanlar da, çevresinde bulunanlar da mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah, eksikliklerden uzaktır. Ey Musa! Kuşkusuz ki ben, çok güçlü, çok bilgi olan Allah'ım. Asanı at. Musa onun bir yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına bakmadan kaçtı. O zaman Allah ona, Ey Musa! Korkma! Çünkü benim huzurumda elçiler korkmazlar. Ancak kim haksızlık yapar, sonra işlediği kötülüğün yerine iyilik yapacak olursa, bilsin ki ben çok bağışlayan, çok merhametli olanım. Firavun'a ve kavmine göstereceğim dokuz mucizeden biri olarak, elini koynuna sok ki kusursuz bembeyaz çıksın. Çünkü onlar yoldan çıkan bir toplum oldular. Ancak onlar kendilerine ayetlerimiz açık olarak geldiğinde, bu apaçık bir sihirdir dediler. Gerçek şu ki kendileri de bunlara kesin olarak inandıkları halde, sırf haksızlık ve böbürlenme yüzünden onları bile bile inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Ant olsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar, övgü bizi inanan kullarının çoğundan üstün kılan Allah'a aittir dediler. Süleyman Davud'un varisiydi. O şöyle dedi, Ey insanlar! Bize kuşların dili öğretildi ve her şeyden pay verildi. Gerçekten bu apaçık bir lütuftur. Bir gün Süleyman'ın Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları, düzenli bir biçimde bir yere gitmek üzere önünde toplanmışlardı. Karınca vadisine geldiklerinde bir karınca, Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin ki, Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler. Süleyman, onun bu sözüne gülümseyerek dedi ki, Ey Rabbim! Beni, bana, anneme ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye, Ve senin hoşnut olacağın iyi işler yapmaya yönelt. Ve beni sevginle iyi kullarının arasına dahil et. Süleyman kuşları yoklamış, Hüdhüdü aralarında görmeyince şöyle demişti. Hüdhüdü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Andolsun ki onu çok ağır bir şekilde cezalandıracağım, ya da kafasını keseceğim, ya da bana mazeretini gösteren bir delil getirir. Çok geçmeden hüt, hüt geldi ve dedi ki, ''Ben senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sana sebeden güvenilir bir haber getirdim. Ben orada onları yöneten, kendisine her şey verilmiş olan ve çok büyük bir tahtı bulunan bir kadın gördüm. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve onları yoldan çıkarmış.'' Bu yüzden onlar doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan böyle yapmış ki, onlar göklerde ve yerde gizli olanları açığa çıkaran, gizlediğiniz ve açıkladığınız şeyleri bilen Allah'a secde etmesinler. Oysa çok büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka Tanrı yoktur. Bunun üzerine Süleyman dedi ki, ''Şimdi senin doğru mu yoksa yalan mı söylediğini göreceğiz. Şu mektubumu al, onlara ulaştır.'' Sonra onlardan bir süre uzak dur, ne sonuca varacaklarına bak. Kraliçe dedi ki, Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakılmış bulunmaktadır. Mektup Süleyman'dan gelmekte, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamakta ve bana baş kaldırmayın ve bana boyun eğmiş olarak gelin diye yazmaktadır. Yine kraliçe dedi ki, Ey ileri gelenler, Bu işimle ilgili olarak bana görüş bildirin. Çünkü ben, siz yanımda olmadıkça hiçbir iş hakkında kesin karar vermem. Onlar dediler ki, biz güçlü kişileriz ve zorlu savaş adamlarıyız. Ama söz senindir. Bu yüzden ne söyleyeceğini sen düşün. Kraliçe dedi, doğrusu krallar bir ülkeye girince orayı karıştırırlar ve halkının onur sahibi olanlarını alçaltırlar. Herhalde onlar da böyle yapacaklar. Ben onlara bir hediye göndereceğim. Sonra da elçilerin ne gibi bir haberle döneceklerini bekleyeceğim. Elçiler Süleyman'a gelince o dedi ki: Siz benim servetme, servet mi katmak istiyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. Sen onlara geri dön. Andolsun ki biz onların üzerine karşı koyamayacakları ordularla geliriz ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız. Süleyman dedi, Ey ileri gelenler! Onlar kendilerini Allah'a teslim etmek üzere gelmezden önce, hanginiz o kraliçenin tahtını bana getirebilir? Cinlerden bir ifrit, Sen yerinden kalkmadan onu sana getiririm. Gerçekten buna gücüm yeter. Ben güvenilir biriyim dedi. Kitaptan ilmi bulunan biri ise sen gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi. Süleyman tahtı yanı başında kurulmuş görünce, dedi ki, bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim konusunda beni sınamak üzere Rabbimin bahşettiği lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim ganidir, çok cömert olandır. Sonra Süleyman, onun tahtını tanınmayacak hale getirin. Bakalım tanıyabilecek mi, yoksa tanıyamayacak mı, dedi. Kraliçe geldiğinde, senin tahtın da böyle miydi, diye soruldu. O da, sanki oymuş gibi, bize daha önce bilgi verilmiş ve, biz de kendimizi Allah'a teslim etmiştik, dedi. Oysa onu, Allah dışında ibadet ettikleri şeyler, alıkoymuştu. Çünkü o, inkarcı bir toplumdandı. Ona köşke gir denildi. Köşkü görünce zeminini derin bir susandı ve eteklerini dizlerine kadar çekti. Süleyman dedi: "Bu zemini billur camla döşenmiş bir köşktür." Kraliçe: "Ey Rabbim, gerçekten ben kendime yazık etmişim. Artık Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum." dedi. Andolsun ki biz Semut kavmine Allah'a ibadet edin diye uyarması için kardeşleri Salih'i gönderdik. Ancak onlar hemen birbirleriyle çekişen iki gruplu verdiler. Salih dedi ki: Ey kavmim! Siz niçin başınıza iyilikten önce kötülüğün gelmesini istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanma istemeniz gerekmez mi? Belki merhamet olunursunuz. Onlar ise biz senin ve ''Seninle birlikte bulunanlar yüzünden uğursuzluğa uğradık.'' dediler. Salih dedi ki, ''Size çöken uğursuzluk Allah katındandır. Çünkü siz denenmekte olan bir toplumsunuz.'' Kentte 9 kişi vardı. Bunlar orada bozgunculuk yapıyorlar, düzeltmeye ise yanaşmıyorlardı. Allah'a and içerek birbirlerine şöyle dediler, ''Gece ona ve ailesine baskın yapalım.'' Sonra da velisine biz ailesi öldürülürken orada bulunmuyorduk biz gerçekten doğru söylüyoruz diyelim onlar böyle bir plan yapmışlardı ama biz de onlar farkına bile varmadan onların planlarını alt üst etmiştik yapmış oldukları planlarının sonu nasıl oldu bir bak biz onları da toplumlarını da toptan yerle bir ettik işte onların Yapmış oldukları zulümlerinden ötürü harabeye dönmüş evleri. Kuşkusuz bunda anlayan bir toplum için ibret vardır. Biz inanan ve korunanları ise kurtarmıştık. Lut'u da gönderdik. Kavmine şöyle dedi. Siz göz göre göre o iğrenç işi mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi gidiyorsunuz? Gerçekten siz ne yaptığını bilmeyen bir toplumsunuz.